Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Bugünler sevgili açık radyo dinleyicileri ben Selim Badur efendim 18 Ağustos 2023 tarihindeyiz 95.0 Açık Radyoda her cuma olduğu gibi saat 11'te baştan önce sağlık programında bugün Ayşegül biraz geç katılacak ya da katılamayacak çünkü e, bu programda da konuk olarak e, ağırladığımız Profesör Doktor Gökçen Orhon kitabı emanet kalp bile e, konuk olmuştu kendisi yaşamını yitirdi Ayşe Gülde, Sayın işte yapılacak tören için İstanbul Tabip Odası ile beraber çeşitli çalışmaları yapmakta ne yazık ki kendisini çok genç yaşta, çok iyi bir kalp, göz, kalp, damar cerrahını yitirmiş oldu. Herkese açıkçası dinleyicilerine. Camiasına hastalarına ee, geçmiş olsun başınız sağ olsun demek istiyerek başlıyorum programa. Evet biraz üzümlü bir e, başlangıç oldu ama e, yaşam devam ediyor. E, yaşamı ben bugün e, Ankara'dan bir konumuzda sürdüreceğim. Profesör Doktor Mine Durusu Tanröver. hoş geldim yine. Mine Durusu Tanrıver doğrusu isterseniz benim e, benden sonraki bir jenerasyon e, camiasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisinde ana bilim dalı ve e, bir şey itiraf edeceğim. E, Mine'yi ben e, yazdıklarını e, okuduğumda e, ama özellikle dinlediğimde hem sunumlarını dinlediğimde hem çeşitli komisyonlarda e, çeşitli e, e, yönetim kurulunda toplantılarda Kendin dinlediğimde çok imrenerek, çok hayranlıkla bunu çok abartmadan söylüyorum. Gerçekten öyle. Yani e, benden sonraki jenerasyonda Türk camiasında en iyi konuşan, en bilimsel e, konusuna yaklaşan kim deseniz ilk aklıma gelen isim Mine'dir. E, Bunun da lef olsun diye söylemiyorum. Çok içten, çok samimi olarak söylüyorum. Mine hiç e, mütevazi sinirli Biliyorum. Şimdi bana kızacaksın bunları söylediğim için ama e, bunları çok e, samimi ve inanarak söylüyorum. Şimdi ben Mine'yi niye e, konuk olarak davet ettim programımıza? Çünkü bir süre önce Açık Radyo'daki Antroposen Sohbetler programında sevgili Utku'nun konuğu oldu. E, ben tamamen rastlantı olarak o programı dinledim ve bir baktım ki Mine e, bizim e, Açık Radyo'nun e, bu özellikle iklim krizle ilgili e, yaptığı programlara yaklaşımına çok uyan e, ve ondan çok öğreneceğimiz şey olduğuna inandığım konuşmalar yapıyor. Ee, bu nedenle ben MİNE'den rica ettim. Ee, bize vakit ayırdı. Tekrar teşekkürler, tekrar hoş geldin. Ve hemen ilk soru, e, iklim krediyle sağlığımız nereden bunları bağdaştırdın? Ne, ne ilgisi var bunların? Hadi buradan başlayalım istersen. Peki hocam başlayalım. Önce çok teşekkür ederim. Beni e, utandırdınız gerçekten. Çok nazik. Ay, size ama size. hiç yani bunları kibarlık konusunda söylemedim. Çok inanarak söyledim. Şimdi. Sizden bunları duymak da benim için e, çok inanılmaz bir e, mutluluk. <gülüyor> e, evet şimdi ben nereden bu işlere bulaştım? Siz benim aslında geçmişte uğraştığım işleri biliyorsunuz. Ben bir genel dahiliyeciyim e, ve özellikle aşı ve aşıyla önlenebilir hastalıklarla ilgileniyorum. E, hastanede de aslında esas görev alanı genelde acil servisler oluyor. Yani acil servisleri değişik kronik hastalıkların e, akut e, başvurularıyla gelmiş, işte ki bunların içinde diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser e, ve e, acil servislerde gerçekten e, zor zamanlar geçiren e, ve bu dertleriyle yıllarca uğraşan pek çok insanla karşılaşıyoruz her gün. Tabii burada sırf o insanlar ve onların aileleri için değil, bizim sağlık çalışanları ve sağlık sistemi için de bir dram, bir ızdırap var. Yani bu bir ızdırap. Çünkü e, o insanların işte acısını görüyorsunuz, ızdırabını görüyorsunuz. Elinizden bazen bir şey geliyor, bazen gelmiyor. Sağlık sisteminin kapasitesini çok aşan bazen durumlar oluyor. E, ve bunları böyle baktığımda da ya yani bir noktada artık e, biraz o genel dahiliye bakış açısıyla şu hisse kapıldım. Yani ben artık diyabet, hipertansiyon, işte kalp damar hastalığı tedavi ederek çok fazla katkı sağlayamam bu sisteme de bu dünyada. Benim daha büyük çapta bir şeyler yapmam lazım. Yani bu insanlar neden kanser oluyor? Yani yediğimiz yemek, içtiğimiz su, soluduğumuz hava ya da bu insanlar neden diyabet geliştiriyor? Yani bunların hepsini böyle bir arka arkaya sıralayınca e, burada aslında bizim yani doğadan ne kadar kopuk yaşadığımız işte bu vahşi kapitalist tüketici sistem içerisinde kendimizi ruhumuz ve sağlığımızı ne kadar kaybettiğimiz e, biraz da tabii aşıyla önlenebilir hastalıklarla da çok analojisi olan bir Bence e, durum çünkü e, işte mesela aşı adaleti diyoruz iklim adaletinden bahsediyoruz ya da aşıya ulaşımdaki eşitsizliklerden bahsediyoruz. Aynı şekilde iklimde de çok büyük eşitsizlikler var yani karbon ayak izi en düşük olan ülkeler topluluklar şu anda iklim krizinden en fazla etkilenen ve iklim krizinin yıkıcı etkilerinden en mağdur olan topluluklar aslında. Bütün bunları arka arkaya dizince e, iklim krizi ve sağlık e, benim için çok harika bir çalışma alanı olduğuna ve e, sistemsel olarak da belki bir şeyler yapabileceğime kanaat getirdim. E, ve oradan işte yaklaşık iki senedir e, gerçekten mesaimin ciddi bir kısmını e, iklim ve sağlık okumaya, e, savunuculuk yapmaya, e, sivil toplum kuruluş larıyla çalışmak ki yuvam Dünya Derneği ile bu yola çıktık ee, ayırıyorum ee, arkasından da umarım yani bir ekademişsinin bir araştırmacıyım ee, gerçekten politikaları şekillendirebilecek e, araştırmalara da imza atarız diye ümit ediyorum bununla beraber bu sivil toplum e, dernekleri Yuvan Dünya Derneği'nden bahsettin. Hani programı ilerleyen dakikalarında biraz konuşuruz demiştim ama e, gel istersen hiç konuyu dağıtmadan birazcık bu dernekten bahsetsin bize nedir bu Yuvan Dünya Derneği? Ben bilmiyordum şahsen. Evet. Çıktı dinleyicileri belki antroposen sohbetleri izleyenler duymuşlardır ama ben bilmiyorum. Biraz bahset istersen. E, Yuvam Dünya Derneği aslında e, oldukça genç ve dinamik bir ekip tarafından kurulmuş e, bir dernek. Ve e, sloganları da neslimizin hikayesini değiştirmeye geldik. Yani e, içinde bulunduğumuz krizin e, bizden sonraki nesilleri ne kadar etkileyebileceğini e, öngören, e, yani bizden sonraki nesilleri bırakın şu anda işte yaşadığımız katastroflar çok ortada. Aşırı hava dalgaları, aşırı sıcaklar, serler kuraklık, yeni yeni karşılaştığımız enfeksiyonlar bunların farkında olarak gerçekten bir şeyleri değiştirmek için yola çıkmış bir dernek. Genellikle sanatı ve sporu hikaye anlatıcılığını kullanıyorlar mesajlarını vermek için. Ben de işin sağlık tarafından tutmak istedim ve bana gerçekten çok güzel bir yol açtılar orada. Birbirimizi desteklediğimizi düşünüyorum. Onların Dünya görüşleri vizyonlarıyla benim sağlık bakış açım ve işte birazcık da akademik kimliğimle güzel bir yola çıktık. İklim kliniği isminde büyük bir projeye başladık aslında. İklim kliniği öncelikle sağlık çalışanlarını sonra aslında tüm toplumu iklim ve iklim krizinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirmek. Burada gerçekten politika yapıcıların eline ülkemize ait veriler sunmak, iklim Gönüllülüğü ve iklim savunuculuğu üzerinden aslında sağlık ordusunu da bir e, iklim ordusu haline getirmek gibi bir takım e, amaçlarla yola çıktı. E, çok kıymetli hocalarımız var e, bilim kurulumuzda. Onlarla beraber e, birkaç projeye başladık bile ve onların tabii sonuçlarını duyurmak için de e, dört gözle bekliyoruz. E, çünkü e, yani gerçekten kaybedecek zaman yok e, ve Mesela ben bir hekim olarak ya da bir akademisyen olarak işte Hacettepe'deki odamda oturduğum sandalyeden bir şey değiştiremeyeceğimi biliyorum artık. Yani sivil toplum kuruluşlarının topluma ulaşma, e, politika yapıcılara ulaşma gücü bizlerden çok daha fazla oluyor. Yani siz bir gönderi koyduğunuz zaman Instagram'a bunu işte 400-500 kişi görebilirken bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla belki aynı anda 100 binlere, milyonlara ulaşabiliyorsunuz. E, bir iklim e, bilim, e, e, e, sağlık bilimleri öğrencileri için bir iklim konferansı e, düzenledik e, ve orada tabii tüm bilim insanları beraber aslında çok e, bu konuda gönüllü sanatçılar da var Kerem Büürsin bizimdeydi e, ve çok kısa ama çok anlamlı mesajlar verdi konferansın sonunda. Ve o konferans e, dünyada yanlış hatırlamıyorsam 6 ülkede trending topic oldu. Şimdi ben <gülüyor> Profesör Doktor Minadur Starrover olarak trending topic olamam hiçbir zaman. Onun için e, bizim o sivil toplumun gücünü çok iyi kullanmamız lazım. Yani işte hep deniliyor ya üniversitelerin fil dişi kulelerinden inmesi lazım artık. Yani yaptığımız işlerin topluma etki gösterecek bir hale gelmesi için e, bizim e, mutlaka sivil toplum kuruluşlarıyla, e, kol kola bu yolda yürümemiz lazım. Hangi alanda olursa olsun. Burası iklim ve e, sağlık alanı ama her alanda bu çok önemli ve çok kıymetli. Senin bilimsel yönüne takdir ettiğimi söylemiştim ama bu e, son yaklaşımların son söylediklerin cümleler ve buradan öğrendiklerimle e, ne kadar önemli şeyler yaptığım daha iyi anlıyorum. Bine e, teşekkür ederim sana bütün yaptıkların için e, ve de kutlarım. Hemen devam edelim. Peki bu iklim krizi ve sağlığımız dedim. Bunların arasından birazcık e, enfeksiyon hastalıklarına ee, örnek versen. Yani iklim krizi ve enfeksiyon hastalıkları eğilintisi. Birazcık ona bakalım. Evet evet. Yani orada çok büyük bir paket var aslında açılmayı bekleyen bir ee... Bazı enfeksiyon hastalıkları küçük küçük aslında kendini orada göstermeye evet. başladı ama e, çok daha fazlasının, e, daha önce hiç karşılaşmadığımız bazı hastalıkların, e, bu ülkede hiç görmediğimiz bazı hastalıkların çok e, ciddi bir şekilde gündemimize geleceğini düşünüyorum. Yani bunu ben düşünmüyorum. Bilimsel veriler bunu böyle söylüyor. E, şimdi geçen sene Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için bir iklim e, krizi ve sağlık raporu yayınladı. Orada da Türkiye'nin aslında... En büyük e, çevresel risklerinin aşırı sıcak hava dalgaları, e, çok sıcak geçen gün sayısı, aşırı yağışlar ve seller ve çok ciddi bir kuraklık tehdidi olduğunu ortaya koydu. Tabii tüm bu e, etkenler aslında pek çok e, enfeksiyon hastalığının da hem yayılımını hem e, yoğunluğunu etkileyebiliyor. Bunlara en iyi örnek herhalde zoonozlar dediğimiz vektör e, hayvanlar aracılığıyla taşınan enfeksiyonlar. E, örneğin keneler başımızın belası Türkiye'de biliyorsunuz Kırım, Kongo, kanamalı ateşi e, oldukça kötü seyredebilen ve çok korktuğumuz bir hastalık. E, benzer şekilde mesela Lyme hastalığı gene kenelerle taşınan bir hastalık ve bu hastalıklar mesela kenelerin iklime bağlı değişiklikleri doğrultusunda çok daha coğrafi yayılım alanlarını genişletebiliyorlar. Şimdi mesela Kuzey Avrupa'da ve Amerika bir Amerika kıtasının kuzeyinde çok ciddi bir sorun var. Lyme hastalığı inanılmaz hızlı bir şekilde yayılıyor. Çünkü keneler e, hava şartlarının değişimiyle beraber kuzeye doğru inanılmaz şekilde ilerlemeye başladılar. Şimdi bu kadar da basit değil aslında. Yani işte tek sağlık kavramı, gezegenin sağlığı bu kavramları konuştuğumuzda aslında tüm canlıların birbiriyle nasıl bir etkileşimde olduğunu, bunun çevresel faktörlerle nasıl etkileşimde olduğunu görüyoruz. Örneğin şöyle bir gerçek var. E, keneler geyiklerin üzerine yapışıp taşınıyorlar. Ve e, Avrupa'da hava sıcaklıkları artmaya başladı, başlamasıyla beraber e, Orta Avrupa'da diyelim mesela geyikler hızlı bir şekilde daha serin olan yerleri kuzeye doğru gidiyorlar. Ve kuzeye doğru çıktıkça aslında Lyme hastalığını taşıyan e, mikroorganizmayla beraber keneyi de kuzeye doğru taşıyor. Şimdi onun için bu hani iklime duyarlı hastalıklar dediğimiz noktada bu vektörle taşınan hastalıklar çok önemli. E, Türkiye için e, şu anda hani keneden de e, önemli bir e, risk olarak söyleyebileceğim sivrisinekler var tabii ki. Yani özellikle bu aedes cinsi sivrisinekler işte Asya kaplanı diye geçiyor, sarı humma sivrisineği diye geçiyor. Aedes cinsi sivrisinekler Türkiye'de çok korkunç bir hızla yayılıyor. Gene Hacettepe'den Bülent Altem Hoca'nın içinde olduğu bir aslında sivrisinek sürveyans çalışması var ve onlar sahadan örneklemle muhakkak bildirimde bulunuyorlar. Ve ilk başta işte bizim Karadeniz bölgesinin daha çok doğusunda ya da Trakya'da gördüğümüz pek çok yeni sivrisinek türünü artık Türkiye'nin neredeyse hemen her yerinde görmeye başladık. Şimdi bu tabii nasıl bir risk getiriyor? Birincisi mesela Batı Nil virüsü enfeksiyonu dinleyicilerimiz duymuştur belki. Belki de duymamışlardır ama duyacaklar. Yani Türkiye'de şu anda ülke içinde geçişi gösterilen bir enfeksiyon. Oldukça gene ağır izleyebilen, ateşli bir hastalıkla, nörolojik belirtilerle izleyebilen bir hastalık. Mesela artık bunu görebiliriz ya da Zika gibi, Dankunması gibi Türkiye'de daha önce hiç görmediğimiz hastalıkların ülke içinde bulaşı olduğunu görebiliriz. E, ne kadar hazırlıklıyız? Valla ben açıkçası mesela bir hekim olarak hazırlıklı olduğumu düşünmüyorum. Evet. Yani acil servise gelen bir batınil virüsü enfeksiyonunu ya da Dankunmasını tanıyabilir miyim? Büyük bir soru işareti. Yine bu konuda e, e, Sivrisinek'ten bahsederken e, ben belki daha çok duyurmuş olan ülkemizde sıtmaya bir gönderme yapayım müsaade edersen bir parantez. Tabii tabii lütfen. E, 92 yıllarında benim kullandığım bir slide var. İtalya'nın çok belirli küçük bölgelerinde AEDC'si Sivrisinek varken 2000 yılından sonra bütün İtalya'da görülüyor. Yani çok küçük kırmızı nokta birdenbire ikinci haritada tüm İtalya Kıpkırmızı, yani sıtma etkeninin plazma taşıyan sivrisinekler. Bir de İngilizlerin bir raporu var bu. İngiliz National Institute of Health filan gibi bir şey var ya İngilizler. Onların o kuruluşlarının İngiltere 2050'li yıllarda sıtmanın endemik olarak bulunduğu bir ülke diye tanımdılar. Şimdi sıtma ve İngiltere bağdaşmaz kafamızda çok. Ve dediğin gibi sadece Türkiye değil Avrupa'da bilebildiğim kadarıyla Kuzeye doğru bu enfeksiyonlar, o bilmedikleri, tanımadıkları, özellikle bunlar Afrika'nın sorunu canım bu sağlık sorunu evet. dedikleri patolojileri görüyorlar. Ve işin ilginci hekimler alışkın olmadıkları için tanımıyorlar da bunu. Bu da ayrı bir sorun. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Bu, bu konuya tekrar döneceğiz ama bir müzik arası verelim. Bilmem sever sen de? Ee, ama Feryal onay verdi bu, bu parçaya. Melody Gardo'dan dinleyeceğiz. Ningquem, isimli parçayı. 18 Ağustos 2023 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konumuz Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dolu Öğretim İlisi Prof. Dr. Mine Durusu Tanrı Sevgili Mine ile çok keyifli bir söyleşi yapıyoruz. Özellikle e, e, sağlık ve iklim konusunu bağdaştıran benim bilmediğim yönünü e, gittikçe daha fazla odaklandığı alanı konuşuyoruz. Evet nerede kalmıştık Mine? Nereden devam edelim sen söyle? Antimikrobiyal direnç konuşalım evet. isterseniz. Tek sağlık evet. dedik çünkü tek evet. sağlığın evet. en güzel göstergelerinden bir tanesi aslında antimikrobiyal direnç. Ee, yani şimdi antimikrobiyal direnç dediğimiz zaman tabii hani çok basit bir örnek olarak belki dinleyicilerimize bunu e, vermek gerekirse e, şunu söyleyebiliriz. Eskiden e, bir antibiyotikle tedavi ettiğimiz e, belki hani basit demekten de e, kaçınıyorum antibiyotiklerin hepsi çok çünkü aslında kıymetli bizim için ama hani birinci basamak antibiyotik tedavilere tedavi ettiğimiz pek çok hastalığı artık o antibiyotiklerle tedavi edemiyoruz. İşin e, kötü tarafı şu anda yoğun bakımlarda özellikle gördüğümüz pek çok bakteri elimizde mevcut olan yani dünyada kullanılan antibiyotiklerin hepsine dirençli ve e, bu çok acı bir şey Selim Hocam yani siz de camianın içindesiniz çok iyi biliyorsunuz işte hani sağlığı korumak koruyucu hekimlik enfeksiyonları tedavi etmek aşılama vesaire konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz ya mesela bir diyabet hastası bir yara ile ayak yarasıyla hastaneye yatıyor ee, ve siz aslında elinizden geleni her şeyi yapıyorsunuz işte şekerini kontrol altına alıyorsunuz vesaire ama işte o hastane mikrobu diye dinleyicilerimiz öyle bir mikropla enfekte oluyor ki. Emzeki hiçbir antibiyotik e, o mikroba karşı etkili olmuyor ve hastayı kaybediyorsunuz. Yani bu çok korkunç bir şey ve bu antimikrobiyal direnç tabi giderek önem kazanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün çok e, çarpıcı verileri var yani her yıl milyonlarca insanın antimikrobiyal direnç nedeniyle e, kaybedildiğine dair ve tabii ki bunun da giderek artması bekleniyor. Yani 2030-2050 yıllarına gel gelindiği zaman e, milyonlarca insan aslında Antibiyotiklerin işe yaramadığı enfeksiyonlardan kaybedilecek. Bu çok acı bir gerçek. Şimdi bu antimikrobiyal dirençle e, neden biz bu kadar ilgileniyoruz? Çünkü işte tek sağlık kavramının çok güzel bir göstergesi aslında. Yani tek sağlık neyi anlatıyor bize? E, biz insanın sağlığını, çevrenin sağlığından ve diğer canların sağlığından ayrı tutamayız. Yani bir hayvanın, bir bitkinin ve çevrenin sağlığıyla insanın sağlığı... E, bir aradadır. Bunu artık hani gezegensel sağlık, planetary health kavramıyla da anlatmaya çalışıyoruz. Öyle hassas dengeler var ki siz bir noktadaki dengeyi bozduğunuz yerde işte karşınıza mesela antimikrobiyal direnç olarak çıkıyor. Şimdi çok çarpıcı çalışma sonuçları yayınlanmaya başlandı. Bizim antimikrobiyal dirençle ilgili aslında ilk bildiğimiz tek sağlık örnekleri endüstriyel hayvancılıkta kullanılan antibiyotikler üzerine kuruludur hep. Yani işte sizin marketten alıp tükettiğiniz et için yetiştirilen hayvanlarda inanılmaz derecede antibiyotik. antibiyotikler kullanılıyor. Ve işte mesela kolistin dediğimiz bir antibiyotik var. Artık bizim hastanelerde son basamak kurtarıcı antibiyotik olarak kullandığımız buna da çok artık direnç görüyoruz. Mesela kolistin hayvanlara veriliyor. Şimdi o hayvanın dışkısıyla toprağa karışıyor, suya karışıyor ve havaya karışıyor. Havada ya da çok ciddi anlamda karışabildiği gösterildi. Ve pek çok arıtma sistemi su, suya karışan pek çok antibiyotiği e, filtre etmekten, arıtmaktan da maalesef e, yoksun. Yani böyle bir e, yöntem, böyle bir e, şeysi, özelliği yok arıtma sistemlerinin. Ve öyle olunca ne oluyor? Sizin hayvanlar işte ölmesin, sağlıklı olsun, büyüsün, et olsun diye verdiğiniz antibiyotik sizin yoğun bakımda diabetik ayak yarısından hasta kaybetmenize yol açıyor. Şimdi iki tane çok çarpıcı çalışma var son zamanlarda inanın. Ondan örnek vereyim. Bunu biraz daha iklimle ve çevreyle nasıl bağdaştırabiliriz diye. Biliyorsunuz iklim değişikliğinin en büyük nedeni fosil yakıtların yakılması. Ve bu fosil yakıtların yakılması sonucunda Atmosfere salınan sera gazları. Ve bu sera gazlarının e, içinde de aslında e, bizim PM 2,5 dediğimiz 2,5 mikronlu yani çok küçük e, partikül maddeler var. Bunlar toksik maddeler. Vücutta çok ciddi e, reaksiyonları, e, yıkı yıkıcı reaksiyonları tetikleyebiliyorlar. Şu gösterildi, işte özellikle bu hayvancılık endüstrisinde ya da tarımda kullanılan e, antibiyotikler vesaireler sayesinde bir takım e, bakteriler, Kendileri ya da onların direnç genleri buharlaşarak havaya karışıyor ve bu PM 2,5 dediğimiz 2,5 mikronluk partikülleri takılıyor. Evet. Ve bu partikülleri siz bir insan olarak soğuduğunuz havayla beraber vücudu alabiliyorsunuz. Bu partiküller işte yer değiştirebiliyor ve aslında hava kirliliği bakterilerin antimikrobiyal direnç genlerini birbirleriyle değiştirmesi hızlandırıyor. Bunu çok güzel bir çalışmayla gösterdiler. Bunu bir örneği de sularda var. Sularda da biliyorsunuz korkunç bir mikroplastik kirliliği var. Yani e, kullandığımız plastik malzemeler e, inanılmaz derecede küçük boyutlarda sulara karışıp e, işte de okyanuslarda, derelerde, içtiğimiz suda her yerde bizim aslında vücudumuza giriyorlar. Bunu da gösterdiler. Bu e, bakteriler, akıllı bakteriler sulardaki bu mikroplastiklere bağlanıp çok daha uygun şartlar sağlayıp kendilerini direnç genlerini değiştiriyorlar. Yani işte bakın tek sağlık için inanılmaz çarpıcı tablolar, yani hava kirliliği, su kirliliği, kullandığınız plastik, işte endüstriyel hayvancılıkta kullandığınız antibiyotik gün geliyor. Sizin en sevdiğiniz insanı belki dirençli bir bakteri enfeksiyonundan hastanede kaybetmenize yol açıyor. Bu, bu kavramı, bu bakış açısını bizim herkese anlatıyor olmamız lazım. Çünkü bu kolektif bakış açısını geliştiremezsek, biz insanı böyle uzayda bir yerde, değişik bir yerde ama onun dışındaki her şeyi de onun altında bir yerde görüp işte bana bir şey olmuyor nasıl olsa, işte plastik kirliliği olmuş, işte sera gazı salınmış, işte hayvanlar endüstriyel hayvancılık için yüz bin tanesi üst üste büyütülmüş. Kimse bunları umursamıyor. Yani bu bütüncül bakış açısını e, muhakkak sağlamamız lazım. E, antimikrobiyel direnç de buna verilebilecek en drama dramatik örneklerden bir tanesi gerçekten. Bu antimikrobiyal direnç sorunun nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir süre sonra dünyada küresel boyutta kanserden yaşamını yitirenlerin üzerine çıkacak. Buna ait, sen çok iyi bilirsin, Dünya Sağlık evet, Örgütü'nün raporları var evet. ve harcanan paralar da çok fazla. Peki, belki kısaca başlayıp daha sonra bir müzik adresine gideriz. Yeni bir konu, sağlıklı yaşlanma ya da yaş alma. <gülüyor> evet. Bu da ilginç bir konu çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün bu e, sağlıklı e, yaşam e, sadece e, sağlıklı yaşam değil tam iyilik hali aslında bu e, kavram. Biraz bunun ne olduğuna bahset sonra bunun ayrıntılarına son bölümde girelim lütfen. Elbette. E, şimdi biz artık mesela yaşlı kelimesini çok kullanmayı istemiyoruz. Yaşlanma kelimesini de çok kullanmayı istemiyoruz çünkü takvim yaşı aslında e, çok iyi bir gösterge değil. Bunu artık biliyoruz. Yani işte kırılganlık diye bir kavram mesela hayatımıza girdi. 50 yaşında olup çok kırılgan olan e, insanlar olabileceği gibi 90 yaşında olup gerçekten dört dörtlük hayatını idame ettiren, sosyal olarak aktif olan, üretken olan pek çok insan da var. Bu nedenle mesela İngilizce elder ile lafı yerine artık older, daha yaşlı kişi e, terimini kullanmaya çalışıyoruz. İşte bu bağlamda da aslında işte e, Birazcık daha e, sağlığın tanımını da değiştiren e, yeni gelişmeler oldu. E, dediğiniz gibi sağlık hastalıksız olma hali değil artık bizim gözümüzde. Tam bir iyilik hali. Bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Yani bunun içinde pek çok komponent var. Ve bizim aslında belki işte, e, modern tıbbın e, başlarında kabul ettiğimiz e, işte ruh ayrı bir şeydir, zihin ayrı bir şeydir, beden ayrı bir şeydir ve toplumda, ıı, bizim dışımızda bir yerdedir kavramını aslında birazcık değiştiren bir yaklaşım. Bu biraz paradigmayı değiştiren bir yaklaşım. Artık biliyoruz ki bir insan ruhuyla, zihniyle, bedeniyle etrafındaki toplulukla ve sosyal etkileşimleriyle aslında sağlıklı yaş alıyor. Yani bizim sadece işte o insanı belirli hastalıklardan koruyor olmamız sağlıklı yaşalma için de yeterli olmuyor. Bunun üzerine gelişen kavramlar var. Burada tabii ki işte beden zihin bağlantısını kurabilmek üzerine çok fazla artık yeni yaklaşım var. Yani işte doğudaki aslında bir takım meditasyon, yoga gibi geleneklerin aslında batı tıbbında, yer almaya başlamasıyla beraber bunların altında da çok ciddi bir aslında bilim olduğu özellikle nörobilişsel çalışmalarla kanıtlandı. Ve beden ve zihin bağlantısının sağlıklı bir şekilde kurulmasının sağlıklı yaşanma için ne kadar önemli olduğu da gösterildi. Bir diğer tabii ki sosyal etkileşimler. Yani bunu işte korona döneminde, pandemi döneminde çok e, iyi gördük. E, bir gün mesela annem bana dedi ki, ben duvarlarla konuşmaya başladım, dinliyordur beni şimdi. E, dedim ki yok yani korona e, değil ama duvarlarla konuşmak burada ciddi bir sıkıntı. Şimdi bu mesela bir sağlıksızlık hali. Yani sosyal iletişimin, etkileşimin olmadığı bir noktada siz insanların sağlıklı yaşalmasını bekleyemezsiniz. Ve... E, bu artık gene çalışmalarda da çok güzel ortaya konuluyor. Yani bir insan yaş alırken sadece bedensel sağlık anlamında değil, doğada geçirdiği zaman, toplumla etkileşimi, üretkenliği, sosyal ağları ne kadar kuvvetliyse ne kadar çoksa aslında o kadar sağlıklı yaşalıyor. Bizim hedefimiz işte o bağımlılığı Başkasına bağımlı yaşamayı işte elden ayaktan düşme dediğimiz evreyi aslında yaşamın en sonuna sıkıştırmak ve oraya gelene kadar da insanların tam bir bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık hali içerisinde. ...yaş almasını sağlamak. E, yeni paradigma tamamen bunun üzerine kurulmuş vaziyette. Evet ve özellikle bu... E, ...hani daha... E, ...tam iyilik haliyle yani... ...yaş alma e, parametrelerin içine... ...hazırlanan raporlarda... ...işte fiziksel aktivite... E, ...çeşitli spor... ...ya da farklı o yaş grubuna... ...özel e, onlara uygun... takım fiziksel aktiviteler... E, ...sağlıklı beslenme... ...sigara alkol tüketiminin olmaması belirli ilaçlar ki bu ilaçlar konusunda da çok fazla spekülasyon abartı ve ee, bazı şeyler çok yanlış değerlendiriliyor Yani şu, şunu alın, zencefil alın, şunu alın, bunu alın filan gibi zerdeçak filan filan. Ee, yani gereksiz işte vitamin kullanımı filan bunları da ayrıca belki konuşulması lazım. Ve sonra birazcık da e, yaşlandığınızda e, gençken yaptırdığınız bazı aşıların etkisi zaman içinde azaldığı için özellikle yaşlılar bazı enfeksiyon hastalıklarına duyarlı olup için özellikle yaş almış insanlarda bireylerde oldur grupta e, aşılamanın önemi bunlara da gel bir müzik arası verelim ondan sonra tekrar konuşmayı sürdürelim bu kez Pino e, Dancio'dan bir parça dinliyoruz Macquaila Idea Pino'dan dinledik Mako'yla İdea isimli parçayı. 18 Ağustos 2023 95.0'a Önce sağlık programında konuğumuz Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Öğretim Üyesi Sevgili Profesör Doktor Mine Durusu Tanrıver. Mine ile çok keyifli bir sohbet yapıyoruz. İklim, krizi, sağlık konularına değindik. Daha sonra tek sağlık bakış açısından... Silen... Antimikrobiyal direnç konusuna değindik. Bunun nasıl büyük bir sorun olacağını, e, olmaya başladığını, gittikçe bu sorunun büyüdüğünü ve e, gerçekten de 2030'dan sonra e, bu a, dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar nedeniyle yaşamını yitirecek birey sayısının nedenli büyük bir hızla e, büyüyeceğini, yükseleceğini gördük. E, evet, biraz da e, bu tam iyilik hali e, ve e, yaş alma ile ortaya çıkan e, sağlık sorunları, daha doğrusu nasıl sağlıklı yaş alabiliriz bunu konuştuk Ve Minne de bana e, bu verdiğimiz ara sırasında doğada zaman geçirmenin önemini galiba bunu yapacağını söyledi. E, biraz buna değinelim istersen Minne söz sende. Tamam. Ee, evet, evet, şimdi aslında işte yaşlanma ya da yaş alma bir sonuç değil, bir süreç tabii ki yani onun için... Siz doğumdan itibaren, hatta anne karnından itibaren evet, nelere maruz kalırsınız, o kadar sağlıklı bir şekilde yaşalıyorsunuz. Ee, ve bu sağlıklı yaşanma ile ilgili tabii ki en önemli birleşenlerden bir tanesi de artık gene bilimsel verilerin son zamanlarda çok iyi ortaya koyduğu doğayla birader olmak, bir arada olmak ve doğada zaman geçirmek. Bununla ilgili çok değişik aslında teoriler ve ortaya konulmuş bilimsel gerçekler de var. Yani mesela orman banyosu dediğimiz bir kavram var Japonlar bunu çok sık kullanıyorlar hatta Kanada gibi bazı ülkelerde hekimlerin bunu reçete edebildiği söyleniyor hastalarına. İşte orman banyosu gidip de bir büyük bir ormanda iki saat, üç saat zaman geçiriyorsunuz. Şimdi bunun tabii ki bir ruh sağlığımız açısından psikolojik anlamda çok olumlu etkileri var. İki, bunun altına yatan bazı organik kimyasal gerçekler olabileceği de söyleniyor. Örneğin o ağaçların salgıladığı bazı maddelerin aslında işte sinir sistemimiz üzerinde ve vücudumuzda bağışıklık sistemimiz üzerinde iyileştirici, e, rejener edici etkileri olduğuna dair. Onun için e, bu e, doğada ve zam, e, ormanda zaman geçirmeyle ilgili e, işin hem bir psikolojik tarafı var belli ki hem de bir e, organik tarafı var, fiziksel tarafı da var. E, tabii enteresan şeyler var. Yani işin psikolojik tarafını araştırmak çok önemli. Mesela şöyle çalışmalar var. İnsanlar masalarında otururken Onların karşılarından mesela çiçek resimleri, doğa resimleri geçiriyorlar. O durumda bile bu insanların mutluluk hormonu dediğimiz serotonin salgıları artıyor. Yani sırf o resimlere bakabilmek bile bu insanların duygu durumunu değiştiriyor ki içinde olmak tabii ki çok daha etkileyici. E, bu anlamda doğayla beraber olmanın, doğada vakit geçirmenin çok olumlu etkileri e, olduğunu artık biliyoruz. İşte mesela en basitinden işe giderken yürüdüğünüz yolu bir parktan geçirmek bile sizin günlük hayatınıza katabileceğiniz bir değişiklik olabilir. Bir de tabii ki biz doğada vakit geçirelim derken aslında işte e, otomobillerimizden, toplu taşımadan da uzak kalıp aslında fiziksel aktivitemiz de arttırıyoruz. Illa ki bunun da bir etkisi var e, sağlığımızın üzerinde. Fiziksel aktivitenin ne kadar muhteşem etkileri olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani hem bizim kas kütlemizi, kemiklerimizi sağlam tutmamız açısından gene fiziksel aktivitede biliyorsunuz endorfin dediğimiz vücudun kendi morfini olarak salınan bir hormon salgılanıyor. Bu da insana bir mutluluk hali ve bir böyle bir yükseklik hali veriyor. Bunun dışında mesela fiziksel aktivitenin bağışıklık sisteminin üzerinde çok olumlu etkileri olduğu da artık göz önüne serildi. İşte aşılardan bahsettik. Şöyle çok güzel çalışmalar çıktı koronavirüs zamanından başlayarak özellikle. iki grup insanı aşılıyorsunuz. İnfluenza aşısıyla işte koronavirüs aşısıyla ve aşı yanıtlarına bakıyorsunuz. Fiziksel aktivitesi ne kadar çoksa günlük hayatında aşı da o kadar iyi oluyor. Yani fiziksel aktivite sadece kasımız kemiğimiz için değil, bağışıklık sistemimiz için de çok çok önemli. Ve biliyoruz ki aslında bağışıklık sistemimiz bize sadece enfeksiyonlardan korumuyor. Mesela kanserden de koruyor. Çünkü ne kadar aktif ve sağlıklı bir bağışıklık sistemimiz varsa vücutta gelişen bir kanser hücresini erken zamanda yakalayıp yok etme ihtimali de o kadar yüksek oluyor. E, bu nedenle doğada zaman geçirmenin pek çok olumlu etkisi olduğunu artık biliyoruz. Burada tabii bir de elimiz toprağa değerse, e, size bahsettiğim gibidir, toprağın bilgeliği diye bir e, yazı köşem var. Orada Ara ara toprağa övgüler e, yazıyorum, toprağa övgüler söylüyorum. E, toprak bence muhteşem bir şey ve bizim gerçekten bu e, kapital sistem içerisinde çok unuttuğumuz bir parçamız. Yani toprak bence canlılığın bir parçası ve onunla beraber ne kadar çok zaman geçirsek de o kadar sağlıklı oluyoruz. Bunun da şöyle bilimsel temelleri var. İşte Biyoçeşitlilikten bahsediyoruz mesela. Biyoçeşitlilik sağlıklı bir dünya için şart çeşitlilik sağlıklı bir insan için de şart. Çünkü artık biliyoruz ki bizim gastrointestinal sistemimizde, bağırsağımızda kendi hücremizden daha çok miktarda e, mikroorganizma var. İşte buna mikrobiom diyoruz, e, bağırsak florası diyoruz. E, önceden bunların ne işe yaradığını bilmiyorduk ama artık biliyoruz ki bizim bağırsağımızda hatta cildimizde hatta solunum sistemimizde taşıdığımız mikroorganizmalar bizim e, bağışıklık yırıntımızı düzenliyor otonom sinir sistemi dediğimiz işte tüm iç organlarımızın kontrolünü düzenleyen sistemimizi düzenliyor ve beynimize mesajlar göndererek duygu durumumuzu düzenliyor ve siz ne kadar çok toprakla e, haşır neşir olursanız, toprakla temas ederseniz aslında sizin vücudunuzdaki faydalı diyebileceğim e, canlılar ve biyoçeşitlilik olumlu yönde gelişiyor. E, burada da çok güzel mesela Kuzey Avrupa ülkelerinden çocuk çalışmaları var. Çocuklar Çocukluk çağında, bebeklik çağında ne kadar toprakla haşır neş olurlarsa ileri yaşlarda alerji, astım geliştirme ihtimalleri o kadar düşük oluyor. Çünkü... Nitekim, Almanya'da nitekim böyle kutularda falan hani çiftlik havası ya da toprak falan <gülüyor> alerjiye karşı falan yani böyle şeyler <gülüyor> doğru, var. Doğru, doğru, Temaz kesinlikle. Etsinler, bunlar şey yapsınlar diye. Kesinlikle, yani. onun için yani doğada zaman geçirmek, toprakla temas etmek e, bunların hepsinin bizim bütüncül e, sağlık bakış açımız içerisinde çok o, ciddi bir yeri var artık. Evet peki programın biraz e, yok daha bir 15 dakikamız var e, ilk halinden bahsettik e, o zaman biraz da bu erişkin aşılamasına değinelim mi e, olur e, <gülüyor> şimdi, ki, seve seve neler var neden gerekli e, aşılar dediğin zaman aklına insanların toplumda genellikle aşı dediğin zaman çocuklar geliyor e, niye e, yaş alan kişiler erişkinler de aşılanmalı biraz ona bakalım istersen. Elbette. Bu da tabii dünyanın değişen demografik özelliklerin çok büyük etkisi var. Yani beklenen yaşam süresi çok uzadı. Çok ciddi anlamda 50 yaş üstü, 65 yaş üstü bir toplulukla karşı karşıyayız tüm dünyada. Ve artık biliyoruz ki yaşla beraber tüm hücrelerimiz gibi aslında bağışıklık sistemimiz de yaşlanıyor ve yaşlandığı için yeni antijenlere, yeni mikroorganizmalara yanıt verme kapasitesi azalıyor. Eskiden tanıdığı mikroorganizmaları artık tanıyamayacak hale gelebiliyor. Antikor yanıtı köreliyor vesaire. Bu nedenle aslında yaşla beraber bizim enfeksiyon hastalıklarına olan yatkınlığımız çok fazla artıyor. Bir de eşlik eden bir kronik hastalığınız varsa, örneğin şeker hastalığınız var, örneğin bir kronik obstructif akciğer hastalığınız var, ee, bunlar da çok değişik mekanizmalarla tabii ki enfeksiyonlara ciddi anlamda zemin sağlayabiliyor. Ee, bu bir neden aslında. Bu nedenle biz artık diyoruz ki e, yani aşılama yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir e, faaliyet. Bir aslında. E, bir alışkanlık olmalı yani aşılar sadece çocuklar içindir e, kavramını artık yıkmamız lazım ve yaşam boyu aşılama kavramına doğru ilerlememiz lazım diyoruz e, bu da hani birkaç örnek verebilirim hemen belki dinleyicilerimizin ilgisini çekebilecek e, işte gripten çok sıklıkla bahsediyoruz biliyorsunuz şimdi insanlar e, bazen gripi böyle işte nezle oldum grip oldum atlattım basit bir enfeksiyon diye görüyor ama e, grip aslında çok ölümcül bir enfeksiyon e, ve biz bunu aslında insanlar gripten öldü Demediğimiz için belki bilmiyoruz ama aslında grip e, birçok insanın kalp krizi geçirmesini, inme geçirmesini, kalp yetmezliğine girmesini tetikliyor. Fakat o arka planda kaldığı ve ön planda bu kalp damar ya da işte e, cerebrovastikler, beyin hastalıkları e, ölüm nedeni olarak gözüktüğü için biz aslında esas başlatıcı etkinin ne olduğunu kaçırmış oluyoruz. İşte son ve, zamanlar... ve nitekim, e, hani gripten ölüm nedeniyle hekim e, sağlık çalışanı e, gripten öldü diye yazmadığı için kayıtlara grip ölümü diye geçmez ama e, hem Türkiye'den dünyanın birçok gelişmiş ülkesine istatistiklerin doğru tutuldu. Hani bakarsınız ölüm oranlarına, örneğin kalp krizinden, şeker komasından bunlar gelir gelir gelir belirli bir yerden sonra bir böyle yükselir. O yükselme aslında o ülke için grip mevsiminin aktivitesinin başladığı dönemdir değil mi böyle çok, bir Çok çok doğru. Çok doğru. Yükselme de var üst üste. Kesinlikle. Zaten e bu alanda bu kadar çok çalışma yapılmasını ilk tetikleyen bulgular onlar. Yani benim bildiğimse Çin'den böyle bir e, ciddi bir 10-12 senelik veri var. E, İngiltere'den var. Dediğiniz gibi e, kalp damar hastalıklarını, e, kalp krizi e, trendlerini izliyorlar ve bakıyorlar ki e, zaman yılın belirli zamanlarında bunlar zirve yapıyor evet. ve grip aktivitesiyle üst üste koydukları zaman birebir örtüştüklerini evet. görüyorlar. Ve bundan sonra da tabii ki özellikle artık tabii moleküler tanı yöntemleriyle çok daha hızlı ve e, doğru tanılar koy biliyoruz. E, pek çok kalp krizi işte inme gibi nedenin altına yatanın bu enfeksiyonlar olduğunu görüyoruz. Sadece grip de değil tabii ki. Yani e, basit bir nezle virüsü dediğiniz virüslerin bile e, acil servise ne kadar ciddi zatürelerle gelebildiğini artık görüyoruz. Griple özellikle bu nedeni şu aşıyla önlenebilir bir hastalık olması. Keşke bütün virüslerin aşısı olsa da hepsini uygulasak. E, diğer taraftan da aslında işte çocukluk çağı hastalığı olarak bildiğimiz pek çok hastalık da şu anda erişkinleri etkiliyor. İşte kızamık kızamık salgını yadsınamaz bir gerçek tüm dünyada. E, çok değişik nedenleri var. Yani pandemi zamanında çocukluk çağı aşılamasının e, azalmasıyla ilgili olanlar var. İşte tek doz aşının artık ileri yaşlarda koruyuculuğunun kaybolmasıyla ilgili e, nedenler var. İşte mesela kızamık dediğimiz ya da boğmaca dediğimiz eskiden tamamen çocukluk çağı hastalığı olarak bildiğimiz hastalıkların dağılımına baktığınızda şu anda dünyada bunların çocuklardan daha çok erişkinler etkilediğini görüyorsunuz. E, ve bu nedenle de artık biz şunu biliyoruz yani çocukluk çağında aşılar tam olsa dahi erişkin yaşa geldikçe hele de sizin bağışıklık sisteminizi e, zayıflatan başka risk faktörleriniz ve hastalıklarınız da varsa bunlar artık sizi korumuyor. Onun için yaşam boyu aşılamadan bahsediyoruz. E, özellikle işte grip, e, pneumokok dediğimiz zatürenin etkenlerinden biri olan bir bakteri biliyorsunuz. Zona. Zome'ye karşı e, etkili aşılarımız e, dünyada mevcut. Hepatit B gibi işte insan papilloma virüs dediğimiz bunlar kanserle doğrudan ilişkili e, enfeksiyonlar. Bunlara karşı aşılar var. Yani burada da aslında ciddi bir paradigma değişikliği var. Hani sağlıklı yaşanma ile ilgili e, paradigma değişikliğini konuştuk. Burada da artık biz diyoruz ki yani aşılar enfeksiyon hastalıklarını önlemenin çok ötesinde faydalar sağlarlar. Yani siz HPV aşısıyla bir toplum aşıladığınızda genç kızlarınızı, çocuklarınızı o toplumdaki Rahim ağzı kanseri oranında %90 azaltıyorsunuz ve doğrudan kanseri dünya üzerinden silecek bir aşı taşıyan bir gelişme aslında bu. Ya yani da doğrudan işte... kanser aşısı olması da örneğin hepatit B aşısı da böyle. Evet, kesinlikle kanseri karaciğer kanserini azaltma yönünde gösterilmişti. Yani. Kesinlikle öyle. Peki bu son dakikalarda biraz da daha konuşmuştuk seninle bu konuyu ama... Çünkü neden bu son dakikada bir yeni bir başlık açayım açmak istedim? Baktığım zaman e, Sayın e, Dursun'un e, o kadar fazla e, e, liderlik ettiği proje var ki aşı projesi. Hani, e, Türkiye'de uygulanan COVID aşılarıyla ilgili klinik çalışmaların yayına dönüşmesinde minenin çok büyük emeği olduğunu biliyorum onlarda çok ön, öncülük yaptı ve artık bütün aşıları e, biliyor. Yani e, e, olumlu olumsuz yanlarını, yeterliliklerini, yetersizliklerini e, biliyor. Birazcık bu e, pandemi ve koronavirüs bu ortadan kalktığı, insanlar niye ortadan kalktıyorlar. Hani benim kısıtlı bilgimle işte e, birçok insan enfeksiyonu geçirdi ya da aşılandı. Onun için toplumlarda bağışıklığı olan insan sayısı arttı. Bu da bir faktör herhalde. E, bu pandeminin durmasını ama e, virüsün işte e, değişime uğrayaraktan daha e, hafif hastalık yapma özelliği kazanması ne kadar doğru bilmiyorum. Peki geleceğini nasıl görüyorsun? Tabii bütün bu konuştuklarımızdan sonra e, yani bu e, iklim kriziyle beraber e, hani, e, daha sık ve daha ciddi pandemilerle karşılaşmamız herhalde e, sürpriz olmayacak. Garanti, garanti, <gülüyor> garanti evet. daha, evet. daha e, ciddi pandemilerle karşılaşacağımıza dair. Yani tabii çok bu da etken var. E, özellikle meteorolojik e, değişiklikler, iklimsel değişikliklerin işte bu virüslerin e, ara kona ya da kona olan kuşlar, diğer memelilerin hareketlerini nasıl değiştirdiği, onların yaşam alanlarını nasıl değiştirdiği, onların birbirleriyle etkileşimlerini nasıl değiştirdiğine dair. Hani İnsanların nasıl... hayvanlarla ilişkilerinin kesinlikle artması kesinlikle yani koronavirüs özelinde konuşacak olursak pandemi etkeni olan virüs artık bizimle. O pek bir yere gidecek gibi durmuyor. Nasıl her sene grip aşımız oldu, influenza'yı hazırlanıyorsak, hani orada da net bir bilgi yok şu anda yani her evet. sene koronavirüs aşısı olacak, biz olmayacak mıyız? Bunu daha bilimsel olarak cevaplayamıyoruz. Çünkü belirli bir sayıdaki aşının üzerinde koruyuculuğun daha fazla koruyuculuk sağlayamadığı gösteriliyor. Evet. Dediğiniz evet. gibi aşı artı geçirmiş enfeksiyon bize hemen, hemen her varyanta karşı şu anda ciddi hastalık ve ölümden koruyor gibi gözüküyor. Ee, yani önemli nokta bizim daha tanımadığımız e, hangi virüsler hayatımıza girecek. E, son olarak isterseniz heyecan yaratmak için de biliyorsunuz bu permafrost tabakasından yani donmuş topraktan tekrar hayata karışan e, mikroorganizmalar, virüsler var. E, böyle Gerçekten korkutucu gelişmelerde iklim, değiş, iklim krizi nedeniyle hayatımıza girebilir. Ee, önemli olan şey şu, yani burada hep iklim krizinden bahsediyoruz ama ormansızlaştırma, eko kırım, evet. biyoçeşitlilik kaybı bunlar hayvanların kendilerine yeni yerleşim alanları ve yeni beslenme alanları aramalarına yol açıyor. Ve daha önce aslında birbiriyle hiç temas etmemiş hayvanlar ve insanlarla hiç temas etmemiş hayvanlar Sadece tabii ki hayatlarını sürdürebilmek adına, onların bir günahı yok, beslenme alanlarını genişletmek adına e, coğrafi yayılımlarını değiştiriyorlar. Ve bu etkileşimler, daha önce olmayan hayvan hayvan, hayvan insan etkileşimleri tabii ki daha bizim bilmediğimiz On pek çok etkenin kapıda durmasına neden oluyor. Evet, bu solunum yolu enfeksiyonları ilginç bir konu aslında. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi çok ağır bir tabloya kendileri yol açmasalar bile birçok. Kronik süregen hastalığın daha ağır geçmesine, dekompansasyonu ya da işte ağırlaşması diyeyim. Buna yol açmaları açısından önemli ve bizim kas içine yapılan aşıların o solunum yolları mukozasında koruyuculuk sağlamaması bir yetersizlik, bir olumsuzluk. Onun için belki daha farklı, daha farklı aşı yaklaşımlarına ihtiyacımız var. Eylül ayında bilmiyorum sen katılacak mısın İspanya'da bir ESV kongresi evet, var. Evet. Ben, ben ona katılacağım. Ee, orada da e, hem koronavirüs hem influenza hem de RSV gibi gelecekte e, özellikle çocuklar için kısmen e, de olsa yaşlılar için de önemli olduğunu bildiğimiz solunum yolu enfeksiyonlarının nereye geldiği nasıl koronavirüsle konuşulacağı e, tartışılacaktır. Oradan yeni bilgiler aktarmaya çalışacağım. E, peki e, iklim kriziyle mücadelede sağlığımıza nasıl bir motivasyon aracı haline getirebiliriz? Son birkaç cümlede bunu söylersen eğer bu sağlık konusu ve iklim krizi ilişkisine tekrar vurgu yaparsan böyle bitirelim istersen. Evet, şimdi böyle çok fazla tabii endişe yaratacak ya da ruhumuzu karartacak şeylerden bahsetmeyelim. Güzel bitirelim istiyorum ben de. Yani önümüzde gerçekten korkutucu bir tablo var ve bu böyle işte 3-5 nesil sonrası değil. Hemen burada bugün bizi etkileyen bir tablo. Onun için iklim krizin etkilerini her geçen gün daha çok göreceğiz. Yani bir taraftan tabii ki fosil yakıtlardan çıkmak, sera gazı salınımını azaltmak için çok yoğun bir politik ve toplumsal mücadele gerekirken... Bir taraftan da tabii ki uyum sağlamak zorundayız ve hızlı bir şekilde bu yeni hayatımıza ve sağlık sisteminde buna uyumlandıracak adımlar atmalıyız. Burada ama hani Bazen şey deniyor yani ben insan olarak ne yapabilirim? Yani herkesin aslında kendi çapında yapabileceği bir şey var. Ee, biz çünkü yani iklim dostu bir yaşam benimseyerek hem başkalarına rol model olabiliriz, örnek olabiliriz. Hem de e, kendi karbon ayak izimizi e, azaltabiliriz. İşin güzel tarafı kendi karbon ayak izimizi azaltırken aslında sağlığımıza da çok ciddi bir katkıda bulunabiliriz. Şimdi bunun en güzel iki örneği bir fiziksel aktivite. Aa, otomobillerimizi kullanmayalım. Yani yürüyelim yürüyebildiğimiz yere. Hani bisiklete binelim diyemiyorum. Ülkede çünkü güvenli bisiklet yolları yok. Yani bir taraftan bir şey yaparken, öneri yaparken onun risklerini de düşünmek lazım. Ha, keşke olsa her yerde çok güvenli bisiklet yollarımız, bisiklete binsek ve yürüyebileceğimiz her yere yürüsek. Yani karbon karbonhagizimizi azaltsak işte fiziksel aktivitenin faydalarından bahsettik. Kalp damar sağlığımız, metabolik sağlığımız, kemiklerimiz, bağışıklık sistemimiz, kendimiz yapabileceğimiz en güzel yatırımlardan bir tanesi. Beslenmemizi değiştirelim. Endüstriyel hayvancılık yani sadece antimikrobiyel direnç değil korkunç bir metan gazı salınımı var endüstriyel hayvancılıkta. Ormansızlaşmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi. Ee, et tüketimiz azaltalım ya da çıkaralım hayatımızdan eti. Ee, mesela kırmızı etin kolon kanseriyle ilişkili olduğunu artık çok net biliyoruz. Yani kırmızı et tüketmeyen insanların kolon kanseri geliştirme riski çok daha düşük. Kendimiz için de iyi bir şey yapacağız, doğa için de iyi bir şey yapacağız. Bunun gibi sayabileceğim çok fazla şey var aslında ama işte gezegensel tabak deniliyor artık. Yani yediğimiz, içtiğimiz, nasıl yürüdüğümüz, nasıl bir yerden bir yere gittiğimiz bunların hepsinin hem gezegene etkisi var hem kendi sağlığımıza etkisi var. Onun için hani bir risk varsa ortada bunu bir fırsata çevirmek en güzel şey. Biz de bu iklim krizinin içinde barındırdığı riskleri sağlığımız için bir fırsata çevirebilirsek ne mutlu bize. Çok çok teşekkürler. Dediklerinin çok önemli ve çok da güzel anlattın her zaman olduğu gibi özellikle bu fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemine nasıl iyi geldiği ben ona ait son bir şeyde hani kemik iliğinden bu bütün lenfositlerin ya da diğer kan hücrelerinin üretim merkezindeki üretimin bu fiziksel aktiviteyle arttığını yoğunlaştığını, daha kaliteli olduğunu okumuştur. Bu da önemli bir şey ama bağışıklık sistemi kanserle mücadele örneğin bu tip fiziksel aktivitelerin her zaman iyi geldiği bilimsel olarak da artık gösterilmekte. Tekrar tekrar teşekkürler. Bize vakit ayırdığın için bu yoğun gündeminde Hacettepe'deki çalışmalarında olsun. Yuvan Dünya Derneği'ndeki çalışmalarında olsun tekrar da Başarılar diliyorum sana. Teşekkürler. Ama onları çok iyi yapıyorsunuz. Çünkü ben hiç abartmadan tekrarlamak, yinelemek istiyorum çıkarken programdan. Senin yaptıklarını her zaman çok takdirle ve çok hayranlıkla gıptayla izlemişimdir yıllardan beri. Efendim evet, program sonuna geldi son olarak bir baskı sonucu çekmek seçmek zorunda kaldığım bir parçayı dinleteceğim. Georges K'dan dinliyoruz. Jolie Person buradan da masadaki yardımcımız programımızın temel taşı feryad'a e selam olsun. Feryat zorladı bana bunu çalacağım diye. Peki dedim ben de. Oyunum kuruldu ince teknik bu masaya. Yine tekrar tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. Çok da selam Hacettepe'deki arkadaşlarımızla. Görüşmek üzere. Çok yemek teşekkür olsun. ederim. Çok keyifliyim. Ha. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın efendim. Herkese iyi yapsın.